Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Geçtiğimiz iki hafta boyunca, iki program boyunca Aydın Hocamızla memleketteki ve dünyadaki akademik hali pürmelal üzerine konuşmuştuk ve bir miktar modumuz düşerek gerçekler, günümüzün gerçekleri karşısında bir miktar modumuz düşerek kapatmıştık ama bu aynı zamanda bir saptamaydı, bir yapısal ve belki de içerik açısından akademiyada bir tıkanmadan bahsedebiliriz diye düşündük ve iş bu sebeple tekrar Aydın Hocamızın kapısını çaldık. Hocam programımıza tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, bu önceki programlarda konuştuğumuz ve mezunun geldiği tıkanma meselesi nasıl açılabilir? Nasıl e, yarına dair bir projeksiyon yapabiliriz. Biraz projeksiyon tabii, biraz da e, güzelleme, e, temenni, hı hı. arayış Böyle olarak bakmak hı lazım bu işe. E, peki, e, yani bu işin doğrusu nasıl olmalı herhalde asıl soru. Doğruyu tariflemek lazım. E, doğru dediğiniz e, iki boyutlu bir şey. Bir, kendi iç Bilimden bahsediyoruz. Üniversite çünkü bilimin e, üretildiği ve aktarıldığı bir yapı. E, metodik bilginin yani sistematik e, olarak e, ortaya çıkartılmış olan bilginin e, üretilip ondan sonra da e, dağıtımı, e, aktarımı kurumu. E, öyle olunca iki taraflı bakmak lazım. Üretim dediğiniz hikaye tabii bir bilimsel arayışın naturası ile ilgili şey Ama o natura belli kurumsal, dışsal şartlar içinde kendini ortaya koyduğu için iki boyutlu düşünmek lazım. Yani bilimin kendi naturası artı o naturanın tezahürü için veya tezahürü sırasındaki mevcut dünya halleri. Bu ikisini birbirinden koparmadan düşünmeye çalışmak lazım. İsterseniz bilimin içsel tarifinden, naturasından yola çıkalım. Yani ta başından itibaren bakıldığı zaman e, bilim esasen bir para sorarsanız da bir güzel bir karşılığı var. Libido siandi denilen bir laf var. Hı. Libido siandi bir tür e, bilim tutkusu, bilim e, aşkı, e, bilme aşkı diye tarif edebileceğimiz bir laf. Bu bilme aşkıdan e, marul olanların yapabileceği bir şey. E, bilme aşkınız yoksa bir memur olarak kalıyorsunuz. Oradan da e, memuriyet ötesi pek bir şey çıkmıyor. E, asıl bir şey çıkan durumlarda hep e, aşıklar işi şey yapıyor. Libido. Libido sahipleri e, bir şey yapmış oluyor. Ee, tabii bu e, bilme hikayesi, bu aşıkların ötesinde e, toplumun büyük ihtiyaçlarıyla dahil. Yani matematik dediğiniz bir takım e, cin fikirli, cin niyetli e, aşıklar eliyle çıkmış ama koyunları sayma ihtiyacından. E, buğdayları işte, depolama sırasında hesabını tutabilme aşkından. İkisi ele. Sobanlığın felsefesi... Sebze ileride. çeşitlerinin arttırılması yani, ayrı bir, bir konusuyla ilgili olduğunu sanırım. O yüzden yani aşık ama e, dünya içinde aşık. Ben aşıklar tarafından önce e, gidelim diye düşünüyorum. Bu bir libido siantiden olan adamlar oturuyorlar e, ve dünyadaki kendi benzerleriyle etkileşim halinde bir alandaki bir bilgiyi tartıyorlar, tartışıyorlar. Ee, işte kongreler, mongreler bu. Ee, biz sanıyoruz ki kongreler e, bitmiş bir e, zeminde nutup çekme yer. Oysa bilimsel kongreler, ben bir şey buldum sizce nasıl sorusunun sorulduğu ve e, dikkatli bakıldığında bunların ilgili kongrelerinde sen öyle diyorsun ama onu öyle demezler. Bak, şimdi bir de bu yanı var tartışmalarının yapıldığı yerler. Yani öyle törenler, maaşlar filan okunulan yerler değil. Ee, onlar daha çok göstermedik iman tazeleme toplantıları. Hakiki bilimsel toplantılar gergin olur. Çünkü birbirinden farklı bakışlar, çözümler, analizler, bulgular bir araya getirilir. Ve içinden acaba bunun hangisinin en şu andaki bilgimiz veriler aşığında Doğrusu onu, onu yakalamaya çalışılır. O yüzden e, bu hikaye e, birtakım insanların ve dünya çapındaki, şimdi tabi dünya derken bu bazen sadece bir dönemde Avrupa olmuş, sonra ona diğer ülkeler katılmış ama geldiğimiz o küreselleşme, geçen şeyde de konuştuğumuz toplantıda veyahut sizin yayınınızla konuştuğumuz e, kadarıyla da hatırlarsak, e, Tamamıyla bütün dünyayı artık kucaklayan bir operasyon halinde bilimsel para için. Bunun tabii bir de teknoloji boyutu var. Yani bilim dediğiniz aslında kendi başına durmuyor rafta. Ona parayı rafta dursun diye değil, teknolojiye dönüşsün, o teknoloji gitsin insanların yaşam kalitesini arttırsın. Bu yaşam kalitesini arttırırken de birilerinin ondan kazancını arttırsın eğer kapitalist bir diye çalışıyorum. Ee, şimdi şeyden gidelim, e, bilim kısmından gidelim, teknolojiye sonra gireriz. Ee, bilim kısmı dediğim gibi evrensel bir operasyon, libidosiyanti ile ilgili bir şey ve bunun mutlak surette e, özgür olması lazım. Özgürden kastım mukaddesat tanımaması lazım. E, mukaddesattan kastım gene, e, yerleşik kuramlara karşı hürmet taşımaması lazım. Yerleşik inançlara karşı. Bunlar e, dinsel inanç olabilir, e, milli inanç olabilir, ye, e, mahalli inanç olabilir. E, ben Bir sürü e, tartışılmaz olan husus olabilir. Böyle bir şey bilim sahiden yapılacaksa söz konusu olamaz. Burada bir kurumiyet Yani iyi, şey, iyi bilim insanı biraz önce söylediğinden kuşku duymak zorunda olmalı. Geçtim ötekinin söylediğinden kuşku duymamak, kendi söylediğini durmadan doğru mu diye kurcalamak zorunda olan bir yerden. Dolayısıyla bu durmadan krizi yaratılmasını isteyen, Hı. durmadan eleştiri süzgecinin ortalıkta gezmesini gerektiren bir alan. Ee, o yüzden mutlak özgürlük lazım bunun için. Bu dünya çapında olması lazım. İkinci bir şey de e, parametreniz bir iş yaparken bunun yararını da tabii eğer e, gözünüz o libido tarafından tamamıyla körleşmediyse, yaptığınız işin dünya ile dış dünya ile doğrudan ilişkisi olduğunu farkındaysanız o zaman da sizin e, bu yaptığımızın en iyi şekilde insanlığa ulaşmasını da gözetiyor, özlüyor olmanız lazım. O, o zaman da işte hani topluma hizmet boyutu geliyor akademiyen. Yalnız orada toplumu gene bilim yerine çıkarak, üniversite gibi de bilim kertesine çıkarak baktığımızda yani hakkı, o, o, milli sınırlarından bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz. Tabii. Toplum derken. Tabii. Yani, yani bütün toplum, insanlıktır evet. oradaki toplumsal hakisi. Tabii sen bir bir şey bulursun, edersin ama eğer e, kendi e, duyarlılıklarında var idiyse onun insaniyetlik için yararlı olması sırasında kendi içinde olduğu toplumunun da, ülkenin de bundan en fazla yararlanması için çaba gösterirsin ama Sadece kendi e, ülken kendi e, kabilen için bilim yapılmaz. Yapılmaya kalkıldığı zaman da komik oluyor Bir yere varılamaz. Yani özgürlük demek ki e, ve insanlık e, hedefi. E, şimdi bu araştırma yaparken, bilim ürettirken e, ama bir de bunun aktarılması... E, bir takım dağıtımı o bilgilerin meselesi. Orada öğrenci devreye giriyor. Tabi işte orada toplum dediğin en yakın temasta olabileceği. Orada bir millilik boyutu başlıyor. Şimdilik dünyamızda. Onun önemli olduğu çok açık. Çünkü sen kıymetli olan bir serveti, bir bilgi servetini birileriyle paylaşıyorsun. Ve onlar da senin kendi ülkenin insanları. İşte o zaman bence e, yeryüzüne inmiş oluyor bilim. E, oradaki kısıtlar yerli, mahalli, ülkesel duyarlıklara karşı tabii belli ölçüde e, dikkatli olmak lazımdır. E, ama e, bu dikkat e, gidip de sakatlamayı ve o eleştirelliği e, köreltecek boyutta olmaması lazım. Bizde e, araştırma dershaneye girdiği zaman bir sürü yasakla Bu Bunu aşmayı öğrenmesi lazım bir toplumun. yoksa öğrenilmiş olan, araştırma e, aşamasında e, öğrenilmiş olan bütün o e, beceri eğer kısıt, milli sınırlar içinde kısıtla karşılaşırsa e, fos olur, işe yarıması hale gelir. Gider. Peki bir yandan da ama bu akademisyen ya da bilim insanı denilen bünye bu millilikten nasibini alıyor ve kültürel geçmişi itibariyle de tüm bu toplumun hassasiyetlerini paylaşıyor da olabilir. Halil kendini bundan soyutlayarak, bunun üstüne çıkarak, kendini aşkın bir yerde belki konumlayarak bunu yapabilmesi mümkün mü? Çünkü Aynı zamanda o da bir beşer. Tabii canım sadece milli e, bir havuzda yüzmüyorsun. Sınıfsal bağlantıların evet. var, mahalli bağlantıların var, ailevi e, korkuların var. Ya, 80 tane e, seni e, elini kolunu ve düşünceni bağlayan toplum içinde olmanın getirdiği boyut var. Doğru. Ama... Bu bir gerilim, bilim insanının içinde yüzmekte olduğu, özellikle sosyal bilimdekilerin içinde yüzdükleri bir gerilim havuzu. Bütün meselede işte bu dengeyi kurabilmekte. Yani kendini aşma gayretinin başlı başına bir çaba gerektirdiği açık, bunu becerebilenler iyi bilim insanı oluyor. Yani delirtmeden kimseyi ama işinden de, özünden de asla taviz vermemeyi, becerebilmek, çok zor bir dengeyi tutturabilmek, onu yapmayı denemekten başka çaresi yok insanın. Çünkü dediğim gibi, yani kendi kendinin, demin söylediğim gibi, kendi mukaddesatlarınla da, kendinle de uğraşmak zorundasın dediğimde tam da biraz buydu. Yani bu bir gerilimli iş. Doğa bilimlerinde birazcık daha kolay ama sosyal bilimlerde çok daha zor bir iş olduğunu kabul etmek lazım. Yani öyle ideal, özgür ve ideal mukaddesatlardan kendini kurtarmış insan pek öyle kolay kolay yaratılmadı. Yaratılmayacak. Yani. Ama mümkün olduğunca bunu menzil kabul edip gitmek lazım. Bunu yapabilme gayretinde olan birini nasıl ayırt edeceğiz peki böyle bir durumda? Onun kendi kendinin böyle bir iddiada bulunması yeterli mi? Değil ama camia diye bir şey işte Allah'tan bunun dengesini buluyor. Yani senin gözünün görmediği noktada bir başkası geliyor. Aga sen bunu diyorsun ama bak sen bunu böyle derken e, ayağını e, bir gülle bağlamışım. O gülleyi şöyle bir rahatlatsan bak şu da gözüküyor diyor. Ha olunuyor. Allah'tan bu sadece sınırlı bir e, bölge insanların aktivitesi değil. Bütün dünya insanların topluca giriştikleri bir bir işlem. O yüzden işte birbirini dengeliyorsun, eleştiriyorsun, hırpalıyorsun ve yeni bir şeye doğru bir birliğiyle o işlediklerini şununda gitmeye çalışıyorsun. Ama haklısın. Böyle benim söylediğim biraz fazla idealize edilmiş bir dünya. Ama onu menzil olarak kendine koymadığın zaman, yani taseciden veya bir siyaset insanından farkın kalmaz bilim insanı olarak. Bir yandan çünkü oldukça hızlı akıyor hayat ve o kontrol noktalarına belki ihtiyacımız var ama bu konferanslar olabilir. konferanslar Yazdığın metinlerin Metinleri aldığın tepkiler. Tepkiler olabilir. Ama bu gerçekten de az çok şey, ekolojisi iyi çalışan bir dünyada olur bu anlamda. Akademik ekolojisi. Muhtemelen en geniş eleştiri mekanizmasının çalıştığı faaliyeti insanlık elindeki bilim. Yani eğer bu söylediğim tür menzili kaybetmemek diye bir kaygun varsa bunun en kolay sana hatırlatıldığı yer en hızlı hatırlatıldığı yer bilimsel araştırmacılar arası zemin. Dolayısıyla öyle bir dışsal şeyim var. Check and Balance yani dengeleme ve işte aha etkileme şeyin var. Ve bu var. hızlanmada da galiba artık teknolojinin gelişmesi ciddi bir belirleyici e, parametre para, haline tabi, geldi. Tabi, tabi. Ama e, şimdi bir de e, bilim içi ona hep girmeyelim. Yani e, dışarıdan bakanlar e, belli alanlarda hep bir tek doğru olduğunu düşünmeye e, eğilimli olurlar. Oysa en e, böyle somut olduğu varsayılan fizik alanında bile aynı anda birbiriyle işte laboratuvarı var, bunun deneyi var, paradoksu var, bilmem nesi var, aritmetiği var filan, oralarda bile aynı konuda birbirinden çok farklı analitik sonuçlara varılabiliyor. Ama işte zaten tam da bilimsel faaliyet dediğiniz bu birbirinden farklı olan bulgular birbiriyle çatışaraktan bir üst yere doğru çıkıyor. Kim ki daha fazla soruya cevap, doğru cevabı bulabiliyor o getirdiği önermeyle, onunki üst alıyor, tekrar eleştiriye sunuluyor. Bir daha fazla soruya yanıt verebilme becerisi olan e, kazanıyor. O an için. Sonra tekrar devam ediyor. aslında Aslında yani bilim bir tür son şövalyelik mücadelesinin gittiği yer gibi bir şey. Yani e, öyle huzurlu bir yer değil insanlar birbiriyle bilim insanları durmadan çatışıyorlar. Ama bir çatışma illaki silahlı çatışma veya ötekinin şahsına hakareti içerir mi? Bir yandan ama bahsettiğimiz bilim. Hı. Ama aynı yerde, belki aynı mekan mekanda bir eğitim sektörü de var. tabi Yani bilim o mekanın kurul, kurulması, o insanların akademisyen oraya çağrılması bilim yapmak için değil eğitim sektörü için çalışıyor olabilir. Zaten çok çok öncelerde konuştuğumuzu hatırlarsın. Evet. ilk bilim üniversitede değil de daha çok akademiyalarda yapılıyor Hı -hı. demiştim. Akademiye diyorum. Evet akademilerde. Yani işte Fransız Bilim Akademisi'nde, İngiliz Kraliyet Akademisi'nde filan gibi başlayıp ondan sonra topluma hizmet boyutuyla birlikte eğitimin içine giren bir şey. Başlangıçta eğitim yok bilimsel araştırmada. Başlıyor. Evet. Peki ne olacak ileride bütün bu dengeler? Belki geçmek lazım. Hayır, çünkü maaşların da ödendiği yer orası. dengeler ne olacak? Yani söylediğinde çok haklısın. Çünkü benim bir videosu çıktı dediğim hikaye araştırma düzeyinde. Ne zaman ki o o üretilmiş olan bilgi topluma aktarılmak üzere üniversite için çatısında öğretime başlıyor. Orada başka bir öncelikler geliyor yani toplumsal kalkınma arayışlarının yanı sıra tabii esasen libido arganti diye tabir edebileceğimiz para devre veya teknolojik böyle bila bedel fise çalışan bir şey değil. Ucunda büyük paralar olan, ucunda büyük menfaatler olan bir yer. Orada bu demiş söylediğim özgürlük, özgürlük planları hepsi tabii merhaba oluyor, havayı uçuyor. Örneğin işte bu atom fiziğine baktığınız zaman orada en tipik örneğini görüyorsunuz. Önce bir 1910 ile 1930 arasında inanılmaz bir özgürlük ortam var. Herkes herkesle şu bütün milletlerden o alanda çalışan, partikül fiziğinde çalışanlar, açık makaleler bilmemeler filan fakat böyle dünyanın açık etkileşim ortamı yavaş yavaş yirmilerin sonunda, otuzların başından itibaren yasaklarla kapanmaya başlıyor. Çünkü anlıyorlar ki bu atom parçacıkları kendi başına dolaşmıyorlar, bunlar bir halt ediyorlar ve bombaya dönüşebilecekler. O andan itibaren o e, fizik alanı lak diye e, millileşi veriyor. Yasaklar geliyor, hatta mektuplaşmalar bile e, durduruluyor. E, ve İkinci Dünya Savaşı ortasına girildiğinde artık tamamıyla milli e, boyutlarda çalışan bir araştırma ortamı olur. E, o kadar ki e, birbiriyle daha önce çok yakın dostluk kurmuş ve o libidiosiyan yüzünden iş birliği yapmış olan ve birbirinin çok saygı duyan, hayran olan adamlar gizli gizli mektuplaşıyorlar. Sonra o mektupları yakalandığı zamanlara casus muamelesi yapıyorlar. Yani e, ne bileyim, Almanlar, e, Amerikalılarla, işte bilmem Ruslar, e, Almanlarla filan yazıştığı zaman 1940'lara doğru yaklaşılırken adamları casus muamelesi ediyor. E, o yüzden yeryüzüne indiğin zaman e, teknoloji boyutuna bu iş vardığı zaman benim söylediğim o bütün güzelliklerin hepsi bambaşka bir yerde. Şimdi de bunun uzantısı e, yani yepyeni bir şey. O libido -argent ile bağlantılı. E, böyle yüksek e, aşklar maşklar filan boş verinsiz. E, biz geldik şirket olarak üniversite kurduk. Bizim belli ihtiyaçlarımız var. Belli patentlere bir an önce ulaşma şeyimiz var. Çünkü bu alan bir yere doğru gidiyor. Oraya hız verirsek ve erkenden biz bir yere varırsak biz onun her şeyini kapatırız ve oradan insanlığın hizmetine ve bizim de menfaatinize bir yeni ürün veya süreç çıkartırız. Mülazası ile önümüzde benim görebildiğim kadarıyla bir sürü şirket üniversitesine benzeyen şirket araştırma merkezleri var. ve Bunlar giderek sayıları çoğalacak. Ve muhtemelen de kamu imkanlarıyla yürüyen üniversitelerden çok daha büyük imkanlar bu tür özel araştırma birimlerinin hizmetine sorulacak. Öyle olunca kapalı bilim, açık bilim ve uluslararası etkileşim filan dediğim gibi şeyler belki sadece bir hayal olarak şirket sırlarını olacak. paylaşma Tabii. Suçu, Mas, evet, paylaşma suçu suçuna gelecek. bile gelebilir yani. Yani. Ticari, Dolayısıyla hani önümüz o kadar da e, aşıklar dünyası değil abi. Tam tersine e, memur demeyeyim ama e, parayla bağlanmış olan zekalar dünyası. Yani yani milli doğru, kaygıların değil. kıstından mali, mali kaygıların kıstına doğru, doğru bir yani hem milli yolculuk hem söz konusu. Hem milli hem mali hem mali her türlü şey kısıt füleselleşme ile birlikte böyle birbiriyle tepişerek önümüzdeki dünyayı tarif edişim. Yani bu uluslararasılaşma, küreselleşmenin e, muhtemel iyimser e, gözle bakılırsa sonuçlarından bir tanesi, umarım, giderim, hatta da galiba öngörebilirim, e, eğitim yakasında da uluslararasılaşma e, olacak gibi gözüküyor. Şimdi eğitim yakasında uluslararasılaşmadan kastım, e, Mesela bazı e, Amerikan e, iyi üniversiteleri çocuklarını başka ülkelerde de bir dönem okutuyorlar. İşte onların orayı görmelerini tehlike filan. Study abroad diye adlandırılan program tarzı. Ben onu kastetmiyorum. Yani üniversiteden zincirlerine oturacaklar. E, belli bir, mesela sosyal bilimlerde diyelim ki siyaset bilimi. E, siyaset, sosyolojisi mesela. Orada e, bir Perulu, e, bir Çinli, bir Türk ve bir Biyolo, Rus, bir arada bir müfredat kurgulayabilecek. Öyle olunca işte tam da o söylediğim o senin mahalli, milli körelmelerini zorlayan bir müfredat ortaya çıkabilecek. Bunun ben olabileceğine inanıyorum. Çok hemen yarın olmaz. Çünkü bu hem mali külfeti yüksek hem düşünsel farklılıkların aşılması zor falan. ama nasıl araştırma düzeyinde bal gibi ve bayağı bir uluslararasılaşma varsa hakikaten çok önemli, karşılaştırmalı ve her taraftan katkıyla üretilen yeni alanlar varsa mesela SERN, doğa bilimlerinde tamamıyla öyle çalışılmış. Şey. Her ülkeden insan var. Tamam bu doğa bilimlerinde daha kolay, sosyal bilimlerde daha zor. Ama orada da böyle bir şeyin olabileceğini, araştırma düzeyinde değil ama bir adım sonrası eğitim düzeyinde olabileceğine gönülden inanıyorum. Ama bu zahmetli, zor ve belki de yani üniversitenin gelmesi gereken en doğru ilerki yaşama bu. Süremizi bayağı açtık. Evet, aştık. Aydın hocamızın hatırlatmasıyla rahmetli bir selamla o zaman programımızı kapatalım. Leonard Cohen'den. Herkes her şeyi biliyor. Herkes <gülüyor> her haltı biliyor diye kapatmış olalım. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Facebook sayfamız Akademi Radyo'da. Evet, ulaşabilirsiniz. Yayındayız. Oradan e, çeşitli makaleleri, kaynakları da paylaşacağız. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Everybody knows that the loaded Everybody rolls with their fingers crossed Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And a long stem rose Everybody knows Or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes.